Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min anfusina ve min a'malina. la rasuluhu. Şimdi her şeyden önce neden elimizdeki kitapları seçtik? Onunla alakalı inşallah kısa bir açıklama. Ki bunu bütün kardeşlere de sizin de beyan etmeniz lazım. Neden böyle bir kitap? Muasır o kadar yazılmış şey kitaplar var ki öz. Mesela bazı insanların selefin itikadına dair yazdığı kitaplar var. İşte Ruhuviyet tevhididir, Uluhiyet tevhididir, Esma Sıfat tevhididir. Bunları taksillatlı anlatan selefi salihinin, sahabenin itikadını Açık ve net bir şekilde ortaya koyan Bizler böyle bir kitap seçmedik çünkü sebebi var. Birçoğuna bugün muasırların birçoğuna biz Müslüman demiyoruz, kafir diyoruz. Haldeki kafir dediklerimizi kitaplarını, ilimlerini nasıl insanlara nakledebiliriz? Artı bu bizim imajımız açısından da kötü bir tablodur. Bizim ilimden yoksun olduğumuzu ortaya koyar ki Allah hamdolsun itikat öğretmek için veya okumak için muasırların kitaplarına ihtiyacımız yok. Allah selefe rahmet etsin. Her meselede telif tasnif yapmışlar. Özellikle ve özellikle biz bu kitabı seçtik ki bu kitap gerek itikadi bu bahsettiğim tevhid noktalarında gerekse de bu sünnetle alakalı olan, sünnetin vahyin ikinci parçası olan sünnetle alakalı olan birçok itikadi mesele bünyesini aldığı için bu kitabı seçtik. O da âlemü sünnetil menşura li itikadi taifetin naciyetil mansura kurtuluşa ermiş yardıma mazhar olmuş taifenin itikadına dair sünnetin açılmış sancakları yani 200 soru diye tercüme ettiler ama İslam'a kalbi kitabın başında öyle yazıyor gerçek orijinal ismi bu kurtuluşa ermiş yardıma mazhar olmuş taifenin itikadı yani taifetül Mansura'nın itikadına dair sünnetin açılmış sancakları yani bu bayraktır, ilandır diyor yani din budur, itikat budur diye. Hafız ahmet Hakeminin, Allah ona rahmet etsin, onun eseridir. Yaşasaydı dönemin İbni Teymiyesi olacaktı diyorlar. Yaşasaydı derken adamı yaşamış ama 40 küsür yaşında vefat ettiği için ilme devam edememiş, teliflere, tasdiflere devam edememiş. Bu şeyhin yazdığı belli başlı eserlerden bir tanesi. Me'arecil Kabul adlı eseri var. O da veciz. O da böyle çok maşallah bu kitabın omurgasının şerhi diyebileceğimiz nitelikte bir kitap. Aslında bu kitabın omurgasını kullanmış o diğer kitapta da. Ama çok daha tafsilata inmiş. Mesela kabir azabını anlatıyor. Kabir azabıyla alakalı Bukhar, Müslimli sünnenler ne geliyorsa hepsini ne yapıyor naklediyor. Bunlar önemli bilgiler. O yüzden naklediyorum hafız el hakemi Allah ona rahmet etsin gerçekten büyük bir alimdi o marucul kabulü şiir şeklinde yazmıştır ondan sonra şerh etmiştir yani ehl-i sünnetin itikadını yüzlerce beytlik yüzlerce mısralık bir şiir haline getirmiş kısa kısa öz öz delilsiz ondan sonra onun şerhini yapmıştır bu da ona ait olan o şeyhe ait olan başlıca veciz eserlerden bir tanesi o yüzden bunu işleyeceğiz inşallah ve ilk soru kendisi sormuş. kullanın ilk görevi nedir demiş. Bütün Resullerin başladığı yerden başlamış. Biz de Resullerin yolunu takip ettiğimiz için, onların yolundan giden davetçiler olduğumuz için bizim de onların yolunu takip etmemiz lazım. Cevap demiş. Bunu aslında bir abi okuyabilir. Fatih abi okuyabilir inşallah. Okuyayım inşallah. Birinci soruyu oku, cevapları oku. Öyle biz burada izah edilmesi gereken yerleri izah edelim inşallah. Soru 1 kulların üzerine vacip olan şeylerin ilki nedir? Evet, cevap. Kulların üzerine vacip olan şeylerin ilki Allah tarafından ne için yaratıldıklarını, Allah'ın kendilerinden ne maksatla misak yani söz aldığını, rasullerini onlara ne ile gönderdiğini, kitapları üzerlerine ne için indirdiğini, dünya ve ahiretin cennet ile cehennemin niçin yaratıldığını, Hakk'a'nın ve vakanın kıyametin ne sebeple gerçekleşeceğini, terazilerin ne hakkında kurulup amel defterlerinin sahiplerini bulmak üzere ne için uçuşacağını, bedbahtlığın ve bahtiyarlığın sebebinin ne olduğunu ve nurların ki Allah'ın kendisi için nur takdir etmediği kimselerin hiçbir nuru olmaz, neye göre paylaştırılacağını bilmeleridir. Evet. Şimdi burada dediğimiz gibi bütün Resuller'in başladığı yerden başladı. Bütün Resuller'in ilk zikrettikleri yerden insanlık ne için yaratıldı? Zaten onun üzerinde birkaç soru duracak. İnsanlar ve cinler beraberinde. Burada bir şey zikretti. Hakka'nın ve Vak'a'nın ne zaman gerçekleşeceğini. Hakka ve Vak'a kıyametin diğer iki adıdır. Biliyorsunuz zaten Vak'a suresi de var. Hakka suresi de var Kur'an'da. O ayetler de Hakk'a suresindeki bir ve ikinci ayet. El haqqa tum ve ma adrake mal İşte o nedir diyor. Hakk'a nedir diyor. Vak'a suresinde gene aynı şekilde birinci ayetten itibaren Allah izâ vaka'atil vaka'a diyor. Yani vaka'a gerçekleştiği zaman. Vaka'a kıyamettir. Bunlar kıyametin diğer iki adıdır. Cennet ve cehennem ne için yaratıldı? İşte insanlar niçin yaratıldılar insan bunu bilmek zorundadır yani onu anlatmaya çalışıyor İlk talim edilecek yer burası burada önemli bir söz var derste kardeşlere aktarabileceğiniz İbni Hazm'ın sözü İbni Hazın Rahimahullah diyor ki insan nasıl diyor fıtri olarak doğup büyüdüğü takdirde evlenmeyi öğreniyorsa nasıl ticaret yapıp para kazanmayı mal kazanmayı öğreniyorsa Aynı şekilde insan diyor, dinini de öğrenmek zorundadır. Herkes diyor, her mükellef dinini öğrenmek zorundadır. Çünkü herkes para kazanmanın yolunu öğreniyor. Çünkü herkes ticaret yapmanın, işte evlenmenin, çocuk sahibi olmanın yollarını öğreniyor. O yüzden diyor her kulun da e, tevhidi, Allah'ın ona göndermiş olduğu dini talim etmesi lazım. Tevhid olmazsa olmaz zaten. Bir de furuatı var. Orada da hayırda öne geçenler furuatını da artık talim ediyorlar. İşte halde biraz geri olanlar orada biraz taksiratta bulunuyorlar. Artık orada insanların dereceleri, kısımları ortaya çıkıyor. O yüzden bütün Resuller'in başladığı yerden başlayarak böyle bir soru sorduk. Şimdi ikinci soruyla biraz daha açacak mesele inşallah. 2. Yüce Allah'ın mahlukatı kendisi için yarattığı bu amaç nedir? Hı hı. Cevap. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Yani burada bu ayette biraz duralım. Biz Allah diyor ki yerleri ve gökleri ikisinin arasında olanları oynayalım diye yaratmadık. Ee, bu ayette müfessirler şöyle şeyler naklediyorlar. Ee, Zeyd İbni Sabit'in Musaf'ında normalde ayetin orijinal lafzında vama huma diye geliyor. Yani biz ikisini, yerleri ve gökleri e, hakla yarattık. Orada vama halaknahuma Zeyd ibn Sabit'in musafında ise vama huma. Yani hem yerleri ve gökleri hem de aralarında olanlar diye bir ziyade şey var. Zeyd ibn Sabit'in şeyinde musafında. Ama çok da manayı değiştirmiyor. Zaten Ayetin manasının muhtevasında içerisinde zaten bu ikisi arasındakiler var. Bu ayette Allah subhanahu wa yerleri ve gökleri illa bilhak. Hani böyle bir tekitle kullanıyor ki ancak hakla yarattık. Alimler, müfessirler gene bu noktada şey yapmışlar, izahatlarda bulunmuşlar bu ayetin tefsirinde. Demişler ki yerleri ve göklerin yaratılması oyun için değil diye ortaya koyması, yani Allah subhanahu wa oyuncak edilmediğini, Hepsini bir gayeyle amaçla yarattığını ortaya koymak için bu ayeti söyledi diyorlar. Bakın bütün insanlığın fıtratında şey ihtiyacı var. Din ihtiyacı var. Yani bugün Amerika'da bakıyorsunuz 50 bin tane tarikat var. İngiltere'de 50 bin tane cemaat var. Batıl olup veya hak olmasının hiçbir ehemmiyeti yok bu cemaatlerin veya tarikatların. Toplumun en üst kesimindeki ister mühendis olsun ister başka bir şey olsun... İster devlet başkanı olsun, devlet erken olsun, ne olursa olsun. Fıtratta bu boşluk var. Yani bir uzmanın bir sözünü biliyorum. O diyordu ki, yani insanlar her şeyin cevabını verebilirler. İşte yağmur niye yağıyor, işte güneş niye bitiyor, ay nasıl var, niye var, güneş niye var. Her şeyin bir cevabını verebilirler diyor. Ama diyor, evrenin niye var olduğuna dair diyor verecekleri cevap kaçınılmazdır diyor. Yani onu kesinlikle vermek zorundalar. O yüzden diyor, yani en ahlakın, en kültürün yerlerde olduğu bir topluluk dahi dini talim etmek ve dini öğrenmek noktasında buna yönelecektir. Bu yüzden diyor, din ihtiyacı olmaz olmazdır. Tabii o kendi küfrünü empoze etmek için dini biz vermeliyiz diyor. O yüzden, hani milleti dinsizliği aşılamaktansa diyor bizim istediğimiz şekilde dini öğretmekteyiz diyor. Sonuç itibariyle bu Allah'ın insanın fıtratına koyduğu şeydir. İnsan yerlerin ve göklerin neden yaratıldığını düşünür. Allah da bunu oyun olsun diye yaratmadığını ne yapılsın diye tefsirlerde şöyle geçiyor. İlla li ik'ametil haqqi izhari min tevhidillahi vel tizami ta'atihi Allah'ın hak dini izhar olsun, tevhidi gerçekleşsin ve o tevhid gerçekleşirken de emrettiği şeylere emrettiği emirlere iltizam edilsin diyor. Diğer ayet inşallah. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Biz göğü, yeri ve onların aralarında olanları boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zanlıdır. Aynı manada başka bir Sok ayet. ayet. Evet. Allah gökleri ve yeri hak ile ve her kişiye kazandığının karşılığını verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. Casiye suresi 22. Evet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etmekten başka bir şey için yaratmadım. Ve benzeri ayetler demiş. Evet, bu ayette biraz durmamız lazım. Zariyat suresi 56. ayet hepinizin bildiği Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Şimdi bütün müfessirler bu ayetin tefsirinde iki tane racih olan tevil naklediyorlar. Birincisi grup diyorlar ki bu ayette umum, edil, ya umum zikredilmiş ama kastedilen, irade edilen şey hastır, özeldir diyorlar. Nasıl? Çünkü diyorlar insanların içerisinde kafirleri var, cinlerin içerisinde kafirleri var. Allah itaat etmeyen, ibadet etmeyenleri var. Hani Allah onları ibadet etsinler diye yarattı da e birçoğu ibadet etmiyor. O yüzden bu ayette zikredilen şey umumdur. Yani bütün cinler ve insanlardır ama irade edilen mümin insanlar ve cinler deniliyor. İrade edilen mana mümin insanlar ve cinler deniliyor. Tabi bu ayette cinlerin de insanların önüne takdim edilmesinin hikmetini biliyorsunuz zaten. Cinlerin insanlardan önce yaratılmış olması. O yüzden Allah e, ben yeryüzünde bir halife, halife yaratacağım dediği zaman inni ce'alun fil adı halife gale ve te ce'ali ve esfe kuddimâ. Dedi ki melekler kan dökecek birini mi yaratacaksın. E meleklere gaybı mı biliyorlar da haşa kan dökeceklerini insanların fesat çıkaracaklarını biliyorlar çünkü cinler insanlardan önce yaratılmışlar ve cinler yeryüzüne fesat çıkartıp kan dökmüşler o yüzden şeriat da Kur'an'ın aslarında hiçbir lafzın öne veya sona bırakılmasının takdim edilip edilmemesi bunlar hiçbir hikmetsiz değildir haşa her birinde birer hikmet vardır her birinde birer mana Allah subhanahu teala'nın dikkat çekmeye çalıştığı noktalar vardır. Bu ayette de Allah bize buna dikkat et, çekmeye çalışıyor. Bir, cinler insanlardan önce yaratılmışlar. İkinci kısım, dediğim gibi bu ayetin tefsine gelen birinci kısımdır ki e, burada bütün insanlar ve cinlerin kastedilmesine rağmen şey izikredilmesine rağmen kastedilen mana mümin insanlar ve cinlerdir diyor. İkinci tevil ise diyor ki hayır, Burada zikredilen umumdur gene kastedilen umumdur ama bunların içerisinden diyorlar ibadet edenleri çıkacaktır cehennemlikleri çıkacaktır. Şu ayetin gereğidir diyorlar. Ve li cehenneme kaseeran min el cinni vel insi lehum biha. Biz cehennem için cin ve insanlardan nicelerini yarattık. Araf Suresi'ndeki ayet 207. ayet olması lazım. Biz diyor birçoklarını yarattık cinler ve insanlardan cehennem için. He diyorlar demek ki bu iki ayet cem edilirse bu iki ayet cem edilirse Allah bir yerde diyor biz cehennem için onları yarattık. Burada da diyor ki ibadet etsinler diye cinleri ve insanları yarattık. Yani demiş alimler ikisini cem edince bu ayette irade edilenler demişler. Bu ayette zikredilenler cennete girecek olanlar. O ayette zikredilenler de cehennem için yaratılanlar. Çünkü Allah subhanahu isim ve sıfatları var. Allah rahman rahim. Allah rahman rahim çünkü merhamet sıfatını tecelli etmesi lazım. O yüzden Allah kafir de olsa mümin de olsa rahman sıfatının gereği herkese rahmet edip rızık veriyor. Rezzak sıfatının gereği olarak mesela. Ama Allah cebbar da, Allah kahar da, Allah azizun zuntikam da, değil mi intikam sahibi, onların da tahakkuk etmesi için birilerinin isyan etmesi lazım ki Allah'ın o sıfatları tahakkuk etsin. Doğru mu? Allah o yüzden bir, bir takım insanları cehennem için, bir takım insanları cennet için yaratmıştır. Burada müfessirler, tabii farklı farklı gene, yani liya'budun, yani e, ibadet etsinler diye yarattılar kısmını birçok tefsirler getirmişler. Ali radıyallahu anhudan, diğer sahabelerden bazıları diyorlar, liyuvahidun işte birlesinler diye, tevhidle bana ibadet etsinler diye. Ama en güzeli bu kadar tefsir içerisinden Hani alimlerin de müfessirlerin de gerek Kurtubi'nin İbni Kesir'in diğerlerinin seçtiği şöyle bir tanım var onlara emredeyim onlar da bana itaat etsinler diye Allah bunun için yarattı en doğru mana da budur aslında yani Allah cinleri ve insanları yaratmıştır ki onlara emretsin onlar da ona itaat edip ibadet etsinler ama maalesef insanların ekserisi Allah'ın sünneti gereği kaderi insanlara yazmış olduğu kader gereği ne yapacaklar? isyan edecekler o kader gereği cehenneme gidecekler. Hmm. Soru 3. Abd, kulun anlamı nedir? Hmm. Eğer Abd, kul kelimesiyle musahhar kılınmış, emre amada edilmiş, hazırlanmış anlamına gelen el-muabbet anlamı kastediliyor kast ise, bu manasıyla bütün yaratılmışları kapsar. Bu durumda, kul, Abd kelimesi akıllı olsun, olmasın, yaş kuru, hareketli hareketsiz, görünen görünmeyen, mümin kafir, salih günahkar ve bunların dışında yüce ve süfli alemlerdeki bütün yaratılmışları kapsayan bir manadır. Yani diyor Abdü abd diyor o az önceki tefsir iftilafında olduğu gibi eğer genel olarak alırsak içerisine mümin kulda girer, kafir kulda girer. Herkes Allah'ın kuludur ama herkes kulluk etmiyor. Yani birçok kafir var adı Abdullah ama Allah'ın kulu değiller. Şeytanın kulu onlar. O yüzden burada diyor ki abd kelimesinden neyin kastedildiğini açılması lazım diyor. Bizim anladığımız manada mümin kafir ne olursa olsun hepsinin Allah'ın kulu olması manasıdır. Bütün bu yaratıklar Allah Azze ve Celle'nin Rabbine boyun eğmişlerdir. Evet. Onun boyun eğdirmesiyle boyun eğmişler. Onun tedbiriyle çekip çevrilmektedirler. Onların her birisinin şeklini aldığı bir çizgisi Sonunda kendisine vardığı bir sınırı vardır. Hepsi belirlenmiş bir ecele, bir vadeye doğru akıp gider. Bir zerre ağırlığınca da olsa onu aşamazlar. İşte bu aziz kudretiyle her şeye galip ve alim, her şeyi çok iyi bilen Allah'ın takdiridir. Hı. Yasin Suresi 38. Mutlak adaleti, hikmeti sonsuz olanın tedbir ve iradesidir. Şimdi neden böyle zikretti? Oraya dikkat edelim. Öncesinde dedi ki, İnsanlar dedi, bir kısmı cennet için, bir kısmı cehennem için. Onu anlattı zaten. Sonra dedi ki, insanlar Allah'ın yazdığı belli bir ecelde hareket edebilirler. Belli bir kaderde ki zaten ileride kader meselesi de gelecek. Ona iman, o meseleler açılacak zaten tafsilatlı bir şekilde inşallah. Burada şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Allah kahar, Allah cebbar. Kafirler istemeseler de Allah kendi boyunduruğuna boyun eğdirmiş durumda. Çünkü her biri Allah'ın takdir ettiği eceli bekliyorlar. Her biri ölecekler. Gene Allah'ın koyduğu şeriat gereği. Allah gene kendi şeriatında belirttiği gibi birçoğunu cehennem için yaratmış. Diyor ki bu yaratmasının bu yaptığı işlerin hepsi onun adaletinin ve hikmetinin gereğidir diyor. Sonsuz hikmetinin gereğidir. Biz bunları idrak edemeyiz. Yani burada teslimiyetini ortaya koyuyor. O yüzden özellikle zikretti. Biz buna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Allah'a bu noktada teslim oluyoruz. Allah hiçbir şeyi boş yapmaz haşa. Allah yaptığından sorulmaz ama bizler yaptığımızdan soruluruz. Bizler yaptıklarımızdan dolayı Allah'a hesap vereceğiz. Ama Allah yaptığı hiçbir şeyden dolayı kimse hesap vermek zorunda değildi. İnsan şeytandan gelen bir vesvese doğrultusunda şey yapabilir, bunu sorgulayabilir. Ya o zaman niye yaratıldılar? Allah biliyordu sonsuz ilmiyle cehenneme girecek bunlar. Hani niye yarattı? Allah sonsuz hikmetiyle bunları yaptı. Yani o yüzden burada bu imanlı belirtmek için özellikle paragrafın sonunda bu cümleyi kullandı. Evet. Eğer alt kul kelimesi ile ibadet eden, seven ve zilletle boyun eğip itaat eden kimseler kastedilecek olursa bu durumda bu lafız müminlere hastır. Hı. Onlar şereflendirilmiş, ikrama mazhar olmuş takva sahibi gerçek Allah dostlarıdır. Hı. Onlar için kıyamet gününde ne bir korku ne de bir keder söz konusu olmayacaktır. Burada iki manayı da tefsir etti. Bizim tefsir ettiğimiz şekilde. Bir eğer genel kursa dedi o herkesi kapsar. İki dedi şeyse müminlerse onlar da Allah'ın ikram ettiği lütfuna mazhar kıldığı cennet ehlidir dedi. Evet. ibadet nedir? Soru 4. İbadet nedir? İbadet, Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu bütün sözleri, gizli ve açık bütün amelleri buna aykırı ve ters hususlardan uzak kalmayı ifade eden kapsamlı bir isimdir. Evet. i̇bn Teymiye'nin malum tanımı var. İsmun camien lekulli mâ yuhibbuhullâhu ve yaradâ minel akvali ve l'amal el-zahirete vel-batına. Allah'ın sevip razı olduğu, gizli, açık, bütün söz ve fiiller ibadettir. Aynı tanımı yapıyor ama bir ziyade var. Bakın dikkat edin, bütün amelleri kapsayan ve bunlara aykırı olup, çelişki arz eden hususlardan uzak kalmayı. Evet, ibadet ediyoruz. Allah'ın emrettiği şekilde, gösterdiği şekilde ama bir de bunun la kısmı var ya, reddedilmesi gerekenler, çok önemli bir kayıt getirmiş. Bakın yani bu ibadet tanımı her yerde bulamayacağımız bir tanım. Diğer tanımlar biraz kasır kalıyor, eksik kalıyor. Ya İmam Malik'ten de tağutun tanım var, men min diyor, Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir diyor. Şimdi İmam Malik'in bu tanımına göre İsa da harşa şey olur. Fawwārād'ın bir hediyesi sonrakiler eklemişler. Kendisine ibadet edilen ve bu, bu, bu ibadetten razı olan diye bir kayıt getirmişler. Aynı şekilde İbn Teymiy'e de ibadetin tanımını yapmış. Şeyh de burada bir ziyade yaparaktan, o kaydı getirerekten ibareyi tamamlıyor. Ve buna aykırılık, çelişki yaratan hususlardan uzak kalmak. Yani İslamı bozan unsurları unsurları terk etmektir diyor. Ondan sonra beşinci soru. Yapılan bir amel ne zaman ibadet olur? Bir amel, iş ne zaman ibadet olur? Eğer o amelde şu iki husus mükemmel olarak bulunursa o amel, iş, ibadet olur. Bunlar mükemmel derecede muhabbet, sevgi ve mükemmel derecede tezellül alçalmadır. Hüce Allah şöyle buyurmaktadır. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha şiddetlidir. Bakara suresi 165. ayet. Evet. Zaten bu ayetin tefsirinde de gene iki tane tefsir merhuc olan naklediliyor. Hani Allah'tan daha mı çok seviyorlar? Allah'ı sever gibi mi seviyorlar? Hani ayetin lafzından ikisi de anlaşılabilir. İbn Teymiyye, İbnül Kayyim bunu anlatıyor. Yani doğru olan diyor Allah'ı sever gibi sevmelerdir. Çünkü onu Allah'a şirik şey kılıyor. Hangi müşrik kavim olursa olsun hepsi Allah'a sevmişler. Yani hangi müşrik kavim varsa Allah'ın helak ettiği hepsi Allah'a sevmişler ama e, sevgi de ona bir şeylere ortak koşmuşlar. Tercih edilen görüş de budur. Evet. Şüphe yok ki Rablerinin korkusundan titreyenler. Münir Suresi 57. Evet. Yüce Allah bu iki ususu şu buyruğunda bir arada zikretmiştir. Şüphesiz onlar hayırlı işler yapmaya koşar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize gönülden derin bir saygı duyarlardı. Evet. Burada genel hatlarıyla dedi, yani bir ibadetler zaman... Şey, bir amel ne zaman ibadet olur sevgi ve zilletle dedi yani burada aslında kalbi şartlarını saydı bunlar manevi şartları ibadetin ibadetin bir de maddi şartları var o da 3 o birazdan gelecek ileriki derslerde ney iman şeriata mutabakat ve ihlas manevi şartı 2 onlar da bu saydığı 2 tanesi severek yapmak neden severek yapmak adam vardır namaz kılıyordur adam vardır şeriata muhakeme oluyordur adam vardır mirasını şeriatın emrettiği şekilde taksim ediyordur ama razı değildir buna o ibadet olmaz o Allah'ın kahrına boyun eğmesidir sadece İslam ortaya koymasıdır teslimiyet ortaya koymasıdır yoksa iman bu değildir iman nedir rıza ile beraber ona teslim olmasıdır o yüzden manevi olan iki şartı zikretti o da nedir sevgi yani severek yapmak bir de zillet Allah'a karşı boyun eğerek. Zaten İslam'ın manası için müfessirler hep tezel, o şeyi zikrediyorlar. Ee, zillet kelimesini zikrediyorlar. İslam diyorlar, zelilliktir. Hatta yola bile İslam demişler. Hani yol niye İslam? Ayakların altında zelil ya Bazı müfessirler bunu nakletmişler. Zilleti olduğu için ortada ona İslam denmiş. İşte kulluk da, İslam da, Müslümanlık da bu. Allah'a karşı koyulan zilletin ifadesi. Burada kalalım. Diğerine inşallah geçelim. Yani diğer dersin inşallah. Sanat-ı dinine yardım etmeye çalışan emirlik müessesesi olmazsa olmaz bir durum. Olmazsa olmaz. Peygamberin sünnetine var olan bir durum. O yüzden biz istedik ki siz bu dersleri kardeşlere yapacaksınız zaten inşallah. Bu emre karşı görevler. Emre karşı edep emir, memur, hepsi gelecek zaten. Yani fertlerin birbirlerine olan görevleri, emiri olan görevleri, emirin memurları olan görevleri, hangi şeyde olursa olsun, yapının neresinde olursa olsun, herkesin bir görevi var. Herkesin bir ahlakın olması lazım. İnşallah bunlarla alakalı dersler yapacağız. Notlar var. Delillerle beraber kardeşlere bu meselenin ehemmiyetini anlatmaya çalışacağız inşallah. Evet. Fertlerin emire karşı görevi